Tılsım mukaynatı keşfeden Kur'an hakiminin mühim bir tılsımını halleden 30. söz. En evzerleden ibaret bir elif, bir noktadır. Şu söz iki maksattır. Birinci maksat Ene'nin mahiyet ve neticesinden, ikinci maksat zerrenin hareket ve vazifesinden bahseder. Birinci maksat Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahmani r-Rahim. İnna aradna al-amanat al-sembawati wal-arz wal-jibal, f'aabin an yapminla <gülüyor> Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Hepsi de onu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korktular. İnsan ise onu yüklendi. Gerçekten insan çok zalim, çok cahildir. Şu ayetin büyük hazinesinden tek bir cevherine işaret edeceğiz şöyle ki Gök, zemin, dağ tahammülünden çekindi ve korktuğu emanetin müteaddit vücudundan bir ferdi bir veçi enedir. Evet ene, zamanı Adem'den şimdiye kadar alem insaniyetin etrafına dalbudak salan nurani bir şecere-i tuğba ile müthiş bir şecere-i zakkumun çekirdeğidir. Şu azim hakikata girişmeden evvel o hakikatın fehmini teslim edecek bir mukaddime beyan ederiz. Şöyle ki, ene, künuz-u mahfiyye olan esma ilahiyenin anahtarı olduğu gibi kainatın tılsım-ı muğlakının dahi anahtarı olarak bir muammayı müşkül küşadır, bir tılsım-ı hayretfezadır o ene mahiyetinin bilinmesiyle o garip muamma o acip tılsım olan ene açılır ve kainat tılsımını ve alemi vücudun künuzunu dahi açar şu meseleye dair şemme isminde bir risale-i arabiyyemde şöyle bahsetmişiz ki alemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Kainat kapıları zahiren açık görünürken hakikaten kapalıdır. Cenab-ı Hak emanet cihetiyle insana ene namında öyle bir miftah vermiş ki alemin bütün kapılarını açar. Ve öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki hallak-ı kainatın künuz-u onunla keşfeder. Fakat ene kendisi de gayet muğlak bir muamma ve açılması müşkün bir tılsımdır. Eğer onun hakiki mahiyeti ve sırrı bilinse kendisi açıldığı gibi kainat dahi açılır şöyle ki... Saniye Hakim... İnsanın eline emanet olarak rububiyetinin sıfat ve şuunatının hakikatlarını gösterecek, tanıttıracak işaret ve numuneleri cami bir ene vermiştir. Ta ki o ene bir vahid kıyasi olup evsah ı rububiyet ve şuunat-ı uluhiyet bilinsin. Fakat vahid kıyasi bir mevcud hakiki olmak lazım değil... Belki hendesedeki farazi hatlar gibi farz ve tevehhümle bir vahid kıyası teşkil edilebilir. İlimle, tahakkukla hakiki vücudu lazım değildir. Sual, niçin Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasının marifeti enaniyete bağlıdır? El cevap. Çünkü mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için ona bir şekil verilmez. Ve üstüne bir suret ve bir taayyün vermek için hükmedilmez. Mahiyeti ne olduğu anlaşılmaz. Mesela zulmetsiz, daimi bir ziya bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit hakiki veya vehmi bir karanlıkla bir hat çekilse o vakit bilinir. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, hakim ve rahim gibi sıfat ve esması, muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilemez. Ve ne oldukları bilinmez ve hiss olunmaz. Öyleyse hakiki nihayet ve haddleri olmadığından, farazi ve vehmi bir haddi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Kendinde bir rububiyet mevhume, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder, bir hak çizer. Onunla muhit sıfatlara bir haddi mevhum vaaz eder. Buraya kadar benim, ondan sonra onundur diye bir taksimat yapar. Kendindeki ölçücüklerle onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Mesela, daire mülkünde mürkünde mevhum rububiyetiyle, daire-i mümkünatta Halika'nın rububiyetini anlar. Ve zahiri malikiyetiyle Halika'nın hakiki maliyetini fehmeder. Ve bu haneye malik olduğum gibi Halik da şu kainatın malikidir der. Ve cüz'i ilmiyle onun ilmini fehmeder. Ve kisvi sanatçıyla o saniyiz-i celalin ibdai sanatını anlar. Mesela ben şu evi nesri yaptım ve tanzim ettim. Öyle de şu dünya hanesini birisi yapmış ve ve tanzim etmişler. Ve hakeza, bütün sıfat ve şuunat ilahiyeyi bir derece bildirecek, gösterecek binler ısrarlı ahval ve sıfat ve hissiyat en de Demek ene, aynı misal ve vahid kıyası ve alet-i ve manayı harfi gibi manası kendinde olmayan ve başkasının manasını gösteren vücud-i insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir tel, ve mahiyeti ve şeriyenin hullesinden ince bir id. Ve şahsiyet-i ademiyetin kitabından bir eliftir ki, o elifin iki yüzü var. Biri fayra ve vücuda bakar. O yüz ile yalnız teyze kabildir. Vereni kabul eder, kendi icat demez. O yüzden fail değil, icattan eli kısadır. Bir yüzü de bakar ve ademe gider. Şu yüzde o faildir, fiil sahibidir. Hem onun mahiyeti harfiyedir, başkasının manasını gösterir rububiyeti hayaniyedir. Vücudu o kadar zayıf ve incedir ki, bizzat kendine hiçbir şeye tahammül edemez ve yüklenemez. Belki eşyanın derecat ve miktarlarını bildiren Miza'nul hararet ve Miza'nul hava gibi mizanlar nevinden bir mizandır ki, vacib-ül vücudun mutlak ve muhit ve hudussuz sıfatını bildiren bir mizandır. İşte mahiyetini şu tavzda bilen ve izan eden ve ona göre hareket eden Nefsini günahlardan arındıran kurtuluşa ermiştir. Beşaletin de dahil olur. Emaneti bir hakkın eda eder. Ve o elenin dürbünüyle kainat ne olduğunu ve ne vazife gördüğünü görür. Ve afaki malumat nefse geldiği vakit elede bir musallık görür. O ulum, nur ve hikmet olarak kalır. Zulmet ve abesiyete inkılap etmez. Vaktaki ele vazifesini şu surette ifa etti vahid kıyasi olan mevhum rububiyetini ve farazi malikiyetini terk eder. لهül mülk ve lehül hamd ve lehül hükm o ileyhi turcun mülk ona, hamd ona, hüküm ona hayttir. siz de ona döndürüleceksiniz der, hakiki ubudiyetini takınır. makamı ahsini takvime çıkar. eğer o ene, hikmet-i hırkatini unutup, vazife-i fıtriyesini terk ederek, kendine mana ismiyle baksa, kendini malik diye itikad etse, o vakit emaneti hıyanet eder. Ve kadhâve mendessâhâ Nefsini günaha daldıran kusurana düşmüştür. Altında dahil da olur. İşte bütün şirkleri ve şerleri ve dalaletleri tevhid eden enaniyetin şu cihetindendir ki semavat ve arz ve cibal tedehmuş etmişler. Farazi bir şirkten mi korkmuşlar? Evet. Ene ince bir elif, bir tel farazi bir hak iken Mahiyeti bilinmezse, tesettür toprağı altında neşhune mağulur. Gittikçe kalınlaşır. Vücudu insanın her tarafına yayılır. Koca bir ejderha gibi, Vücudu insanı insan eder. Bütün o insan, bütün letaifiyle adeta ene olur. Sonra, mev'in enaniyeti de bir asabiyeti nev'iyye ve milliyet ciyetiyle, o enaniyete kuvvet verip, o ene, o enaniyeti nev'iyyeye istirad ederek, şeytan gibi, saniy-i celal-i evamirine karşı mübareze eder. Sonra, kıyası bin nefs suretiyle herkesi hatta her şey kendine kıyas edip Cenab-ı Hakk'ın mülkünü onlara ve esbabı taksim eder. Gayet azim bir şirke düşer. İnneşirkele zulmün nazim Muhakkak bir şirk pek büyük bir zulümdür. Mealimi gösterir. Evet, nasıl mili malından 40 parayı çalan bir adam, bütün hazır arkadaşların birer dirhem almasını kabul ile hazmedebilir. Öyle de. Kendime malikim diyen adam her şey kendine maliktir demeye ve itikad etmeye mecburdur. İşte ele şu hainane vaziyetinde iken cehli mutlaktadır. Dinler fünunu bilse de cehli mürekkeple bir eşeldir. Çünkü duyguları, efkarları, kainatın en var marifetini getirdiği vakit nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Gelen her şey nefsindeki renklerle boyalanır mahz hikmet gelse nefsinde avesiyeti mutlaka suretine alır. Çünkü şu haldeki enenin rengi şirk ve tatildir, Allah inkardır. Bütün kainat parlak ayetlerle doğrusu, o enedeki karanlıklı bir nokta onların nazarda söndürür, göstermez. 11. sözde, mahiyet-i insaniyenin ve mahiyet-i insaniyedeki enaniyetin, manay-harfi ciyetiyle ne kadar hassas bir mizan ve doğru bir mityaz ve muhit bir fihriste ve mükemmel bir harita ve cami bir ayna ve kainata güzel bir takvim, bir rızlame oldu. Gayet katli bir surette tafsil edilmiştir. Ona müracaat edesin O sözdeki tafsilata iktifaen kısa keserek mukaddimeye nihayet verdik. Eğer mukaddimeyi anladınsa gel hakikate giriyoruz. İşte bak, âlem insaniyette. zaman adamdan şimdiye kadar iki cereyan azim İki silsileyi i efkar her tarafta ve her tabakayı insaniyede dal budak salmış iki şecereyi i azime hükmünde. Biri silsileyi i ve diyanet, diğeri silsileyi felsefe ve hikmet gelmiş gidiyor. Her ne o iki silsile imtizaç ve ittihat etmişse, yani silsileyi felsefe, silsileyi diyanete dehalet edip itaat ederek hizmet etmişse, alem insaniyet, parlak bir surette bir saadet, bir hayat içtimaiye geçirmiştir. Ne vakit ayrı gitmişlerse bütün hayır ve nuh silsineyi ve diyanet etrafında toplanmış. Ve şerler ve dalaletler felsefe silsilesinin etrafına cem olmuştur. Şimdi şu iki silsilenin menşelerini esaslarını bulmalıyız. İşte, diyanet silsilesine itaat etmeyen silsine felsefeki felsefe ki bir şecereyi zakkum suretine alıp şirk ve galaret sunumatını etrafına dağıtır. Hatta kuvve-i akliye dalında daheriyyün, maddiyyün, tabiiyyün meyvelerini beşer aklının eline vermiş. Ve kuvve-i gadebiye dalında nemrutları, firavunları, şeddatları beşerin başına atmış. Haşiye. Evet nemrutları, firavunları yetiştiren ve daiyelik edip emziren eski Mısır ve Babil'in ya sihir derecesine çıkmış veya mususi olduğu için etrafında sihir telakki edilen eski felsefeleri olduğu gibi, aliheleri eski Yunan kafasında yerleştiren ve Eslam'ı tevlit eden felsefeyi tabiye bataklığıdır. Evet, tabiatın tercesiyle Allah'ın nurunu görmeyen insan her şeydir uluhiyetleri kendi başına musallat eder. Ve kuvve-i, behimiye dalında aliheleri, salimleri ve uluhiyet dava edenleri semere vermiş, yetiştirmiş. O şecele-i zakkomun menşe ile silsile-i ki bir şecele-i tuğba Ubudiyet hükmünde bulunan o silsilenin küre-i zeminin bağında mübarek dalları kuvve-i akliye dalında enbiya ve nülselin ve evliya ve meyvelerini yetiştirdiği gibi kuvve-i dâkia dalında adil hakimleri melek gibi melikler meyvesini veren ve kuvve-i cazibe dalında hüsnü siret ve ismetli cemal-i suret ve sehavet ve kerem namdarlar meyvesini yetiştiren ve beşer nasıl şu kainatın en mükemmel bir meyvesi olduğunu gösteren o şecerenin menşe ile beraber enenin iki diyetindedir. O iki şecereye menşe ve medar esaslı bir çekirdek olarak enenin iki veçili beyan edeceğiz. Şöyle ki enenin bir veçili nübüvvet tutmuş gidiyor. Diğer veçili felsefe tutmuş geliyor. Nübüvvetin veçi olan birinci veci Ubudiyet-i mahzanın menşeidir. Yani ene, kendini abd bilir. Başkasına hizmet eder, anlar. Mahiyeti harfiyedir. Yani başkasının manasını taşıyor, vermeder. Vücudu u tebe'idir. Yani başka birisinin vücuduyla kaim ve icadıyla sabittir, itikad eder. Malikiyeti vehmiyedir. Yani kendi malikinin izniyle suri muhakkak bir malikiyeti vardır, bilir. Hakikate zilliyedir. Yani hak ve vacip bir hakikatın cilvesini taşıyan mümkün ve miskin bir zindir. Vazifesi ise kendi halikanın sıfatlaşı onatına şuunatına, ve mizan olarak şuurkarana bir hizmettir. İşte enbiya ve enbiya silsilesindeki askıya ve evliya eneyesi ve bakmışlar. Böyle görmüşler, hakikatı anlamışlar. Bütün mülkü, malikül mülke teslim etmişler ve hükmetmişler ki, o Malik-i ne mülkünde, ne rububiyetinde, ne ulûhiyetinde şerit ve naziri yoktur. Mu'in ve rezire muhtaç değil. Her şeyin anahtarı O'nun elindedir. Her şeye kadir mutlaktır. Esbab bir perde-i zahiriyedir. Tabiat bir şeriat-ı fıtriyesidir. Ve kanunlarının bir mecmuasıdır. Ve kudretinin bir misdarıdır. İşte şu parlak, muğrani, güzel yüz. Hayattar ve manidar bir çekirdek hükmüne geçmiş ki, Halik kızıl Celal, bir şecere-i tuğba-i ondan kalketmiştir etmiştir ki, onun mübarek dalları, alem-i beşeriyetin her tarafını nurani meyvelerle teslim etmiştir. Bütün zaman-ı mazideki zulümatı dağıtıp, o uzun zaman-ı mazi, felsefenin gördüğü gibi bir mezar-ı ekber, bir ademistan olmadığını, belki istikbale ve saadet-i ebediyeyi atlamak için ervah-ı afiline bir medar-ı var. Ve muhtemif basamaklı bir miraci münevver. Ve ağır yüklerini bırakan ve serbest kalan ve dünyadan göçüp giden ruhların nurani bir nuristanı ve bir bostanı olduğunu gösterir. İkinci veci ise felsefe tutmuştur. Felsefe ise Ene'ye manay ismiyle bakmış. Yani kendi kendine delalet eder der, manası kendindedir. Kendi hesabına çalışır, bitmeder. Vücudu asli, zati olduğunu telakki eder. Yani, Zatında saat bir vücudu vardır der. Bir hakkı hayatı var. Daire-i tasarrufunda hakiki maliktir, zuvm eder. Onu bir hakikat-ı sabite zanneder. Vazifesini hukbu zatından neşet eden bir tekemmülü zati olduğunu bilir daha keza. Çok esasat-ı tasideye mesleklerini bina etmişler. O esasat, ne kadar esassız ve çürük olduğunu sair risalelerimde ve bir bilhassa sözlerde hususan 12. ve 25. sözlerde katkıyı ispat etmişiz. Hatta silsile felsefenin en mükemmel fertleri ve o silsilenin dahileri olan Eflatun ve Aristo i̇bn Sina ve Farabi ve adamlar. İnsaniyetin gayetül gayatı teşebbühü bir vaciptir. Yani vacibil vücuda benzemektir deyip Fir Avunan'e bir hüküm vermişler. Ve enâniyeti kamçılayıp şirk derelerinde serbest koşturarak esbab peres, sanem peres, tabiat peres, nücan gibi çok enva'ı şirk taifelerine meydan açmışlar. İnsaniyetin esasında münderici olan aç ve zahf, fakr ve ihtiyaç, maks ve kusur kapılarını kapayıp ubudiyetin yolunu seddetmişler. Tabiatı saplanıp şirkten tamamen çıkamayıp şükürün geniş kapısını bulamamışlar. Nübüvvet ise gaye insaniyet ve vazifeyi, i beşeriyet ahlak-ı ilahiye ile ve secayay-ı hasene ile tehalluk etmekle beraber aczini bilir. Kudret-i ilahiyeye iltica, zaafını görüp kuvvet-i ilahiyeye istinad, fakrını görüp rahmet-i ilahiyeye itimat, ihtiyacını görüp gınayı ilahiyeden istinad, kusurunu görüp aff ilahiye istiğfar. Naksını görüp kemal-i ilahiye tesbih han olmaktır diye ubud-i yetkârâne hükmertmişler. İşte diyanete itaat etmeyen felsefenin böyle yolunu şaşırdığı içindir ki ene kendi gizginini ele almış. Dalaletin her bir nev'ine koşmuş. İşte şu enenin başı üstünde bir şecere-i zakkum neşune ı bulup âlem i insaniyetin yarısından fazlasını kaplamış. İşte o şecerenin kuvve-i, şeheviye-i, dalında, beşerin enzarına verdiği meyveler ise esnamlar ve alihelerdir. Çünkü felsefenin esasında kuvvet müstahsendir. Hatta el-hütmü galip bir düsturudur. Galebe eden de bir kuvvet var. Kuvvette hak vardır der. Haşiye, düsturunu ü kuvvet haktadır, hak kuvvette de değildir der. Zulmü keser, adaleti temin eder. Zulmü malen alkışlamış, zalimleri teşcih etmiştir. Ve cebbarları uluhiyet davasına sert etmiştir. Hem masludaki güzelliği ve nakıştaki hüsnü, maslua ve nakşa maledi, sani ve nakkaşın mücerrek ve mukaddes cemalinin cilvesine nispet etmeyerek, ne güzel yapılmış yerine ne güzeldir der, perestişe layık bir sanem hükmüne getirir. Hem herkese satılan muzehraf, fotfuruş, gösterici, riyakar bir hüsnü istihsam ettiği için riyakarlara alkışlamış, salem misalleri kendi abitlerine abide yapmıştır. Haşiye, yani o salem misaller, perestişkarlarının hevesatlarına hoş görünmek ve teveccühlerini kazanmak için riyakarane gösteriş ile ibadet gibi bir vaziyet gösteriyorlar. O şecerenin kuvve-i gadebiye dalında bir çare beşerin başında küçük büyük nemrutlar, firavunlar, şeddaklar meyvelerini yetiştirmiş. Kuvve-i akli yedalımda âlem-i insaniyetin dimağına dehriyün, maddiyün, tabiiyyün gibi meyveleri vermiş. Beşerin beynini din parça etmiştir. Şimdi şu hakikatten bir için felsefe mesleğinin esasatı ı neş'et eden neticeleriyle silsile-i nübüvvetin esasat sadıkasından tevellüt eden nitecelerinin binler muvazelesinden numunu olarak üç dört misal ediyoruz. Mesela hayat hayatı şahsiyedeki düsturi neticelerinden tahallaku bi aklakillah. Kâide-i ilahiye ile muttasıf olup cenab-ı Hakk'a mükezzil-i illetene cünedir. Ayıts bilip dergahına at olulur. Düsturu nerede? Felsefenin teşebbühü bil vacib, insaniyetin gayet kemalidir kaidesiyle, vacibül vücuda benzemeye çalışınız, hotfur-ı sahne, düsturu nerede? Evet, nihayetsiz aç zaaf, fak ihtiyaçla yoğrulmuş olan, mahiyet-i insaniye nerede? Nihayetsiz kadir, kadi, gani ve müstaniye olan, vacibül vücudun mahiyeti nerede? İkinci misal, nübüvvetin hayat-ı içtimaiyedeki düsturi neticelerinden, ve şems ve kamerden tut, ha nebatat hayvanatın imdadına ve hayvanat insanın imdadına. Hatta zerrat-ı taamiye, bedenin imdadına ve muavenetine koşturulan düstur-ü teavun, kanun-u kerem, namusu ikram nerede? Felsefenin hayat-ı düsturlarından ve yalnız bir kısım zalim ve canavar insanların ve vahşi hayvanların su suistimallerinden neş'et eden düstur nerede? Evet, düstur-u o kadar esaslı ve külli kabul etmişler ki hayat bir cidaldir diye eblehane hikmetmişler. Üçüncü misal. Nübüvvetin tevhid-i ilahi hakkındaki netaici âliyesinden ve düstur-u dâliyesinden el-vâhiru lâ-yassur-u anil-vâhid yani her birliği bulunan yalnız birden sudur edecektir. Madem her şeyde ve bütün eşyada bir birlik var demek bir tek zatın icadıdır diye olan tevhidkarane düsturu nerede? Eski felsefe. Bir düstur itikadiyesinden olan el vahidu, la yasturu anhu illel vahid. Birden bir sudur eder. Yani bir zattan bizzat bir tek sudur edebilir. Sair şeyler. Vasıtalar vasıtasıyla ondan sudur eder diye. Ganiy-i alel itlak ve kadir mutlakı. Aciz vesaire muhtaç göstererek bütün esbaba ve vesaite, rübubiyette bir nevi şirketleri verip halik akli aklı evvel namında bir mahluku verip adeta, sair mülküne esbaba ve vesaite taksim ederek bir şirk azime yol açan şirk-i alut ve dalalet pişe o felsefenin düsturu nerede? Hükemanın yüksek kısmı olan işrakiyum böyle harp etseler, Maddiyun, gün gibi aşağı kısımları ne kadar halk edeceklerini kıyas edebilirsin. Dördüncü misal. <gülüyor> Nübüvvetin düsturu hakimanesinden وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile kesbih etmesin sırrıyla. Her şeyin, her zihayatın neticesi ve hikmeti kendine ait bir ise saniyine ait neticeleri fatırına bakan hikmetleri binlerdir. Her bir şeyin, hatta bir meyvenin, bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri, neticeleri bulunduğu, mahz hakikat olan düstur hikmetleri de. Felsefenin her bir hayatın neticesi kendine bakar. Veyahut insanın menatine aittir diye koca bir dağ gibi ağaca, kardal gibi bir meyve, bir netice takmak gibi gayet manasız bir abesiyet içinde gördüğü hikmetsiz, hikmet-i muzahrafa düsturları nerede? Şu hakikat onuncusuzun, onuncu hakikatında bir derece gösterildiğinden kısa kestik. İşte bu dört misale binler misali kıyas edebilirsin. Bu kitabın ahirinde derci edilen lemat namındaki bir risalede bir kısmına işaret etmişiz. İşte felsefenin şu esasat ve netaic-i vahimesindendir ki İslam mükemasından i̇bn Sina ve Farayı bir gibi dahiler şaşay Suriyesine meftun olup o mesleğe aldanıp, o mesleğe girdiklerinden adi bir mümin derecesini ancak kazanabilmişler. Hatta i̇mam Gazali gibi bir hücret İslam, onlara o dereceyi de vermemiş. Hatta mütekelliminin, mütebahirin ulemasından olan mutezile imamları, ziynet-i meftun olup o mesleğe ciddi temas ederek, aklı hakim ittihaz ettiklerinden ancak fasık, müttedi bir mümin derecesine çıkabilmişler. Hem üdevâ İslamiye'nin meşhurlarından ve binlikle maruh Ebu'l-âlâ-i Mu'arri ve yetimâne ağlayışıyla mevsûh Ömer Hayyam gibilerin, o mesleğin nefs-i emmâne okşayan zevkiyle zevklenmesi sebebiyle, ahl hakikat ve kemalden bir sille takdir ve tekfir yiyip edepsizlik ediyorsunuz, zındıkaya giriyorsunuz, zındıkları yetiştiriyorsunuz diye zecir tehdit tokatlarını almışlar. Hem mesleki felsefenin esasat-ı ki ene kendi zatında hava gibi zayıf bir mahiyeti olduğu halde felsefenin meş'um nazarıyla mana ismi cihetiyle baktığı için güya buhar misal o ene temegyü edip sonra ülfet cihetiyle ve maddiyata tabagul sebebiyle güya kısallık ediyor. Sonra gaflet inkarla o enaniyet tecemmüt eder. Sonra isyanla tekeddüt eder, şeffafiyetini kaybeder. Sonra gittikçe kalınması sahibini yutar. Nevi insanın etkarıyla şişer. Sonra diğer insanları hatta esbabı kendine ve nefsine fiyas edip onlara kabul etmedikleri ve teberri ettikleri halde birer firavunluk verir. İşte o vakit Kalik Zül Celal'in evamirine karşı mübareze vaziyetini alır. ''Men yuhil isame ve hiya ramim'' ''Çürümüş kemikleri kim diriltecek?'' der meydan okur gibi kadir-i mutlakı arz ile eder. Hatta Halife Zülcelal'in evsafına müdahale eder. İşine gelmeyenleri ve nefse emmarenin firavunluğunun hoşuna gitmeyenleri ya red, ya inkar, ya tahrif eder. Ez cümle. Felasifenin bir taifesi Cenab-ı Hakk'a mucibi bizzat demişler. İhtiyarını nef yetmişler. İhtiyarını ispat eden bütün kainatın Nihayetsiz şehadetlerini tekzip etmişler. Fena subhanallah. Şu kainatta zerreden şemse kadar bütün mevcudat, taayyünatlarıyla, imtizamatıyla, hikmetleriyle, mizanlarıyla, sani'in ihtiyarını gösterdikleri halde şu kör olası felsefenin gözü görmüyor. Hem bir kısım felasefe cüziyata ilmi ilahi tealluk etmiyor diye ilmi ilahinin azametliği hatasını nefyedip, bütün mevcudatın şahadat sadıklarını reddetmişler. Hem felsefe, esbabı tensil verip tabiat eline icat verir. 22. sözde kat'i bir surette ispat edildiği gibi her şeyde, halik küllü şeye has, parlak sıkkeyi görmeyip aciz, camit, şuursuz, kör. Ve iki eli tesadüf ve kuvvet gibi iki körün elinde olan tabiata nastaviyet verip, binler hikmet-i âliyeyi ifade eden ve her biri birer mektubat-ı hükmünde olan mevzudatın bir kısmını ona maal eder. Hem 10. sözde ispat edildiği gibi Cenab-ı Hak bütün esmasıyla ve kainat bütün hakikıyla ve silsile-i nübüvvet bütün tahkikatıyla ve kütüb-i semaviye bütün ayatıyla gösterdikleri haşir ve ahiret kapısını bulmayıp haşri nef yedip Erbahlara bir ezeliyet islah etmişler. İşte bu hurafatlara sair meselelerini fiyas edebilirsin. Evet, şeytanlar güya enenin gaga ve pençesiyle dinsiz filozofların akıllarını havaya kaldırıp, dalalet derelerini atıp dağıtmıştır. Küçük alemde ene, büyük alemde tabiat gibi tağutlardandır. Femen yekfur bit tağut ve yümin billah. <gülüyor> Kim tağutu reddeder de, Allah'a iman ederse işte o kopmaz ve kırılmaz. Safa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah ise her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Geçen hakikatı tenbir edecek bir seyahat hayalini suretinde, manzum olarak lemahatta yazdığım bir vaka-i misaliyenin mealini şurada zikretmeye münasebet geldi şöyle ki Bu risalenin tehlifinden 8 sene evvel İstanbul'da Ramazan-ı Şerif'te mesleki felsefeyle münasebette bulunan eski Said'in yeni Said'e inkılab edeceği bir hengamdadır ki Fatiha-u Şerife'nin ahirinde en amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veladdallin Kendilerine inan ve ihsanda bulunduklarının yolu, yoksa gazabına uğrayanların ve sapıtmış olanların yolu değil. İle işaret ettiği üç mesleği düşünürken, şöyle bir vakai hayaliye, bir hadisai misaliye, rüyaya benzer bir hadise gördüm ki. Kendimi bir sahra-yı azimede görüyorum. Bütün zeminin yüzünü karanlıklı, sıkıcı ve boğucu bir bulut tabakası kaplamış. Ne nesim var ne ziyar, ne abu hayat hiçbirisi bulunmuyor. Her tarafı canavarlar, muzur ve muhafiş mahluklarla dolu olduğunu tecrübe ettim. Kalbime geldi ki şu zeminin öteki tarafında Ziya, nesim, abu hayat var. Oraya geçmek lazım. Baktım ki ihtiyarsız sep olunuyorum. Zeminin içinde tünelvari bir mağaraya sokuldum. Git gibi. Zeminin içinde seyahat ettim. Bakıyorum ki benden evvel o tahtel arz yolda çok kimseler gitmişler. Her tarafta boğulup kalmışlar. Onların ayak izlerini görüyordum. Bazılarının bir zaman seslerini ışıkıyordum. Sonra sesleri kesiliyordu. Ey hayaliyle benim seyahat hayali yeme iştirak eden mi arkadaş? O zemin tabiattır ve felsefeyi tabiyyedir. Künel ise ehli felsefenin efkarıyla hakikata yol açmak için açtıkları meslektir. Gördüğüm ayak izleri Eflatun ve Ariflu gibi meşahirlerimdir. Karşıya eğer de sen, sen Bu meşahire karşı meydana çıkıyorsun. Sen bir sinek gibi olup da kartalların uçmalarına karışıyorsun. Ben de derim ki, Kur'an gibi bir üstad-ı ezeliyyen varken, dalâlet anud felsefenin ve evham anud aklın şakitleri olan o kartallara, hakikat ve marifet yolunda sinek kanadı kadar da kıymet vermeye mecbur değilim. Ben onlardan ne kadar aşağı isem, Onların üstadı dahi benim ustadımdan bin defa daha aşağıdır. Üstadımın himmetiyle onları gark eden madde ayağımı da ıslatamadı. Evet, büyük bir padişahın onun kanununu ve evamirini hamil küçük bir neteri. Küçük bir şahın büyük bir müşirinden daha büyük işler görebilir. İşittiğim sesler i̇bn Sina ve Faradi gibi dahilerindir. Evet, i̇bn Sina'nın bazı sözlerini, kanunlarını... Bazı yerlerde görüyordum. Sonra bütün bütün kesiliyordu. Daha ileri gidememiş. Demek boğulmuş. Her neyse. Seni meraktan kurtarmak için hayalin altındaki hakikatın bir köşesini gösterdim. Şimdi seyahatime dönüyorum. Git gide. Baktım ki benim elime iki şey verildi. Biri bir elektrik. O tahtel arz tabiatın zulumatını dağıtır. Diğeri bir alet ile dahi azim kayalar. Daha misal taşlar parçalanıp bana yol açılıyor. Kulağıma denildi ki, bu elektrikle o alet Kur'an'ın hazinesinden size verilmiştir. Her neyse, çok zaman öylece gittim. Baktım ki öteki tarafa çıktım. Gayet güzel bir bahar mevsiminde, bulutsuz bir güneş, ruh efsa bir nesim, hayattar bir arad ah Her taraf şenlik içinde bir alem gördüm. Elhamdülillah dedim. Sonra baktım ki ben kendi kendime malik değilim. Birisi beni tecrübe ediyor. Yine evvelki vaziyette o sahra-yazimede, boğucu bulut altında yine ben kendimi gördüm. Daha başka bir yolda, bir saik beni sevk ediyordu. Bu defa tahtez zemin değil, belki seyir ve seyahatla yeryüzünü kat edip öteki yüze geçmek için gidiyordum. O seyahatimde öyle acayip ve garaibi görüyordum ki tarih edilmez. Deniz bana hiddet ediyor, fırtına beni tehdit eder, her şey bana miskilat teyda eder. Fakat yine Kur'an'dan bana verilen bir vasıtayı seyahatimle geçiyordum, ganebe çalıyordum. Gitgide bakıyordum. Her tarafta seyyahların cenazeleri bulunuyor. O seyahati bitirenler binde ancak birdir. Her neyse. O buluttan kurtulup zeminin öteki yüzüne geçip güzel güneşle karşılaştım. Ruh efsane mi teneffüs ederek elhamdülillah dedim. O cennet gibi o alemi seyre başladım. Sonra baktım biri var ki beni orada bırakmıyor. Başka yolu bana gösterecek gibi yine beni bir anda o müthiş saharaya getirdi. Baktım ki yukarıdan inmiş aynı asansörler gibi muhtelif tarzlarda bazı tayyare, bazı otomobil, bazı zembil gibi şeyler görülüyor. Kuvvet ve istidada göre onlara atılsa yukarıya çekiliyor. Ben de birisine atladım. Baktım bir dakika zarfında bulutun fevkine beni çıkardı. Gayet güzel, müzeyyen, yeşil dağların üstüne çıktım. O bulut tabakası dağın yarısına kadar gelmişti. En latif bir nesim, en leziz bir ağ, en şirin bir ziya her tarafta görünüyor. Baktım ki o asansörler gibi nurani menziller her tarafta var. Hatta iki seyahatımda ve öteki yüzünde onları görmüştüm, anlamamıştım. Şimdi anlıyorum ki, şunlar kuran Hakim'in ayetlerinin cilveleridir. İşte, vele dâllim ile işaret olunan evvelki yol, kabiyata saklananların, ...ve gün fikrini taşıyanların mesleğidir ki... ...onda hakikata ve nura geçmek için... ...ne kadar müşkülat olduğunu hissettiniz. Gayr-ül -il ile işaret olunan ikinci yol... ...esbâbperestlerin ve vesâike icat ve tesir verenlerin... gün hükaması gibi yalnız akılla, fikirle... ...hakikatul hakaika ve vacib vücudun marifetine... ...yol açanların mesleğidir. en اَنَامْتَ عَلَيْهِمْ ...ile işaret olunan üçüncü yol ise... Sırat-ı müstakim ehli olan ehl Kur'an'ın cadde-i nuraniyesidir ki en kısa, en rahat, en selamet ve herkese açık. Semavi ve Rahmani ve nurani bir meslek.